Hadis 301 Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem, üvey oğlu Ebu Seleme Abdullah ibni Abdül Esed'in oğlu Ebu Hafs Ömer şöyle dedi. Ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin himayesinde yetişen bir çocuktum. Yemek yerken,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 Abdullah İbni Amr'dan, Allah ondan razı olsun, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur. Yedi yaşına gelen çocuklarınıza, namaz kılmayı emrediniz. On yaşına geldiklerinde, kılmazlarsa, kendilerini dövmek ve bunun gibi şekillerle cezalandırınız. Oğlan ve kız,